Fatiha'nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanı. Ey birader-i pür emel! Hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafına bakarız, kimse de görmez bizi. Çadır direkleri hükmünde, yüksek dağlar üstünde, karanlıklı bir bulut tabakası atılmış, hem o dahi kaplatmış zeminimizin yüzü. Müncemit bir sakf olmuş, fakat altı yüzü açıkmış. O yüz güneş görürmüş İşte bulut altındayız sıkıyor zulmet bizi sıkıntı da boğuyor havasızlık öldürür şimdi bize üç yol var bir alem-i ziyadar bir kere seyrettimdi bu zemini mecazi evet bir kere buraya da gelmişim üçünde ayrı ayrı gitmişim birinci yolu budur ekseri buradan gider o da devri alemdir seyahata çeker bizi İşte biz de yoldayız böyle yayan gideriz. Bak şu sahra'nın kum deryalarına nasıl hiddet saçıyor, tehdit ediyor bizi. Bak şu deryanın davari envacına o da bize kızıyor. İşte elhamdülillah öteki yüze çıktık. Görürüz güneş yüzü. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of, tekrar buraya döndük. Şu zemini vahşetzar, bulutla mı zulmettar bize lazım Revnek dar eder kalpteki gözü, bir alem ziyadar. Pevkalade eğer bir cesaretin var, gireriz de beraber bu yolu pür hatarâ. İkinci yolumuzu, tabiatı arzı deleriz, o tarafa geçeriz. Ya fııyı bir tünelden titreyerek gideriz, bir vakitte bu yolda seyrettim de geçtim bir naz ve pür niyazi. Fakat o zaman tabiatın zemini eritecek, yırtacak bir madde var idi elimde. Üçüncü yolun, o delili mucizi. Kur'an onu bana vermişti. Kardeşim arkamı da bırakma, hiç de korkma. Bak ha şurada tünelvari mağaralar, tahtel arz akıntılar beklerler ikimizi. Bizi geçirecekler. Tabiat ta şu müthiş cumudiyeleri de seni hiç korkutmasın. Zira bu abuz şehresi altında, merhametli sahibinin tebessümlü yüzü, Radyumvari o maddeyi Kur'ani ışığıyla sezmiştim. İşte gözüne aydın. Ziyadar aleme çıktık. Bak şu zemini pırnazı. Bu feza-i latif, şirin. Yahu başını kaldır. Bak semavata ser çekmiş, bulutları da yırtmış, aşağıda bırakmış. Davet ediyor bizi. Şu Şecere-i Tuuba meğer o Kur'an imiş. Dalları her tarafa uzanmış. Tedelli eden bu dala biz de asılmalıyız. Oraya alsın bizi. O şeceri ise mavi, bir timsali zeminde olmuş Şerri enveri. Demek zahmet çekmeden o yol ile çıkardık, bu alem ziyaya sıkmadan zahmet bizi. Madem yanlış etmişiz eski yere döneriz, doğru yolu buluruz. Bak üçüncü yolumuz, şu dağlar üstünde durmuş olan şehbazi, hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzine azama Muhammedül Hasimi Aleyhissalatu Vesselam davet eder insanı alemin nuru envere ilzam eder niyaz ile namazı. Bulutları da yırtmış bak bu hüda dağlarına, semavata ser çekmiş, bak şeriat cıvaline. Nasıl müzeyyen etmiş zeminimizin yüzü gözü. İşte çıkmalıyız buradan himmet tayyaresiyle. Ziya nesim orada, nuru cemal orada. İşte buradadır Uhudu tevhid, o Cebel-i Azizi. İşte şuradadır Cudi İslamiyet, o Cebel-i Selamet. İşte Cebelül Kamer olan Kur'an-ı Ezher, zülali Nil akıyor o muhteşem menbadan iç o Ebul Ezizi. Fe tebarakallahu ehsenul halikin ve akhiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin. Ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Evvelki iki yolun mağdub ve dalli yolu hatarları pek çoktur kıştır daim güz yazı. Yüzde biri kurtulur Eflatun Sokrat gibi. Üçüncü yol sehildir. Hem garibi müstakimdir zayıf kavi müsavi. Herkes o yoldan gider. En rahatı budur ki şehit olmak ya gazi. İşte neticeye gireriz. Evet deha-i fennî evvelki iki yoldur. Ona meslek ve mezhep Fakat Hüdây-i Kur'anî, üçüncü yoldur onun sırat-ı müstakimi. İsal eder, o bizi. Allahümme ihtinə sırat-ı <gülüyor> müstakim, sırat-ıllezîne en'amd-ı aleyhim, ghayr <gülüyor> mağdubi aleyhim ve laddallin. Amin.